Kalemdardan Sohbetler Hacı Hasan Efendi, Kadesallahu Sirruhul Aziz Hazretleri'nin Kendi Sesinden Gönle Şifa Sohbetleri Hacı Hasan Efendi, Kallu ala ila didünubina Muhammed, Mazharasız esra. Muhammed Mustafa râh salavâti. Hedîb-u mekkeb Mahmud-u Murtaza râh salavâti. Sahibi-i Mekâ-maqâbe-qavseyni ev'etnâ Rasûl-i Kibriyâ râh salavâti. evvel Allah vel âkhir Allah vel zâhir <Button> Allah vel فالباطن الله، فمن كان في قلبه الله، فمعينه في الدارين الله، من كان في قلبه غير الله، فحصمه في الدارين الله. قل من بغوا بغوا بلاغات، فقل عندي دليب قل زار فصاعات، فقل تغوص حديثين رسالات، قلتان أصف يا راسلوان. Ağzıbillollahı, min Şeytanı, Razi mi? Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Olsa, kentler Allah'a, taşmeyi. Yabdukum Allah, ya firlek mizan bakın. Ve Allah Raffur rahim Ve Allah Azim, Jelil, Jabbar. muhtar Ey Ek Celil eden muqaddem sultan-ı Sultan enbiya şefiiuz-ceza Muhammed Mustafa sallallahu Teala aleyhi ve sellem efendimizin üzerine salavat-ı şerife getirmenin hadislerinin mahallini konuşalım sad sen dualar edelim, onun ki Rabbimiz Teala taala ve takaddas hazratları Ramazan-ı Şerifimizin Arafa gününde ettiğimiz dualarımızı Ergah-ı İzzetinde ehseni kabulü ile makbul eylesin. Amin. Kusurlarımızı böyle cami-i şerife cem olduğumuz gibi fi'dem si'ala cennetinde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin civarında annemizle, babamızla, akrabay-ı bütün din kardeşlerimizle haşt-ı cem bu fakirin risanını halal hata ve zelaldan hıfz himaye eyleye. Amin. Cümlemize cümlemize dinleyip, belleyip, muceb muhtazasınca ameller tevfik eyleye. Amin. Bahri kainatın, lihyay-i ziyaretini günremiz hakkında hayırlı Ay, eyle. Amin. Abdülvahid-i Şarani Hazretleri Allah şefaatine nail etsin. Amin. Envari-i kutsiyesinde ennari kutsiye kitabında salavat şerife getirmenin şu hassı ve sayıyor. nihya Nihyaye saadetini ziyaret ve cenneti Zat ı Kadir'in, Peygamberler Peygamber'inin, Allah'ın sevgilisinin üzerine getirilecek Salavat-ı Şerife'nin faziletlerini yazıyor. Şöyle, süratlice okuyayım dinleyelim. Salavat-ı Şerife getirmek şu hassa ve faidelerini sayıyor. Bir, Salavat-ı Şerife hataların affına, derecelerin refine amellerin kabuluna sebep olur. Böyle evet, testi okuyacağım sen anlayacaksın. İki, dünya ve ahiret afatlarına karşı gelir salavat-ı şerife. Yevmi kıyamette o kimsenin imanına resul eklem Ekrem şehadeti ver. İmanına Peygamberimiz şehadeti ver. Şahidin imanlıdır bu adam diye. Üçüncüsü, bütün günahlarının Ahtına ve şefaat-ı nebeviyeye vesile olur. Talavat-ı şerife, allah Teala'nın kazadından, muazzadından emin olarak arşın gölgesinde haş olunur, rahmete Hakk'a mashar olur. ı şerife getirenler. Beşincisi, Talavat-ı şerife getirmek Peygamberimize, şimdi başlarken okuyacağız inşallah, mizanı ağır gelir. Ağır geldi mi ehli cennet olduğu belli. Mizanı ağır gelir. Havzu peygamberi'den içer. Resulullah'ın havzundan içer. Kıyametin susuzluğundan mahfuz kalır. Sırattan yıldırım süratında geçer. Yani 38-39 gündür verdiğimiz bazı salavatı şerifesinin birikmesi bu. Yani hepsini böğündüğünden alt üst ediyoruz, iyi dinle. Altıncısı, Salavat-ı Şerife, dünyada cennetteki makamını görür, sonra ölür ve âli mertebeleri idrak eder. Salavat-ı Şerife'yi getiren kimse ölürken cennetteki makamını görür. Allah'ımız görmeyi ve Salavat-ı Şerife'yi çok getirmeyi nasip etsin inşallah. Yedincisi, Nebiyy-i Muhterem Efendimiz'e salat-ı selam okumak, Allah indinde ibadetlerin en makbullarındandır. Allah yanında en kabul olan salavat-ı şerifedir. Haram yemek, haram yemek bütün amelleri durdurur da salavat-ı şerifeyi durdurmaz, onun sevabı yazılır. Peygamberimize dua olduğu için. 7 Kalevat-ı şerife okumak meclisleri tezyin eder. Fakirlik ve sıkıntıların dehline yekâne çaredir. Çok okuyanın ehl cennet olduğu katkı ve keskin gibidir. Çok okuyan cennete gireceği katkıdır ve keskindir. Allah'ımız girenlerdeniz yarabbim. Dokuz, kalevat-ı şerifeye devam eden kimse Yirmi cezada Peygamber Efendimiz'e en yakın olacak kimsedir, en yakınında olan Allah'a hurbiyet ve kabrinden nur olur. Allah'a hurbiyet, Allah'a yaklaşmak ve kabrinde de nur olur. Bunlar bütün hadisin mahalleri. Okudukları biliyorum, hangi hadis olduğunu. Onuncu Salavat-ı şerife okmak kalpten pası siler, kalbin pasını siler. Nipak münafıklık, reşikatı temizler. Duşmanlara karşı kalkan olur. Duşmanlara karşı da kalkan olur. Hiç kimse bir fenalık yapamaz. Salavat-ı şerife getirmek, bütün müminlerin kalbinde o kimseye karşı bir muhabbet tecelli eder. Devam edense, Salavat-ı şerife daha çok devam edense fahri risaleti evvela bünyada Sonra da açıktan görmeye vesile olur. Embele rüyada görür, sonra böyle evradını okurkena, salavat-ı şerife okurkena açıktan peygamberimiz gelmeye başlar. Böyle çok zatlar var, geçen de duyurmuştum size. Ya Muhammed! Hutban okunur memberi iklimi baka da. Baka ikliminde senin hutbaların okunur ya Muhammed! ''Hokmin tutulur mahkemeyi i huzî Senin mahkemeyi i da hokmum tutulur. Ya Rabbi bunu affet mi affetlerirsin. Allah ayırma ya Rabbi. ''Mülbenki <gülüyor> gudûmun çalınır arş-ı kuda da Senin için arşı ı azamda melekler gudûmler çalarlar. ''Esmâ-i şerifin anılır arzu sema'da'' İsmin hem yerlerde hem göklerde ağaçlar başlar اُنَ ve وَمَلٰيكَتَهُ يُسَلُّمَ عَلَى النَّب۪يهُ ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّ ve وَسَلِّمُهُ تَسْل۪يمًا Sana Allah da salatı ver, rahmeti ver, melekler de salatı ver, sana istiğfar ederler. Ağaçlar, taşlar, her şeyde salatı ver, tesbih okur sana ya Muhammed. Sen Ahmedi, Mahmud, Muhammed'sin Efendim. Haktan bize sultan müebbetsin efendim, müebbet bizim sultanımızsın sen Nura Muhammed. Şu zat da diyor ki Mulla Cami Hazretleri bahçe tarafına gitmiştir, bak konuşuyor, bahçe tarafına gitmiştir. Bütün gülleri açılmış gördüm, bütün güller açılmış. Gülüsten canibinden bana Muhammed'in kokusu geliyor. Yani bütün güller onun terinden hal olduğu için o gülistanlardan Muhammed'in kokusu geliyor. Ve şemsi onun yüzünü, güneş onun yüzünü, belleydi saçlarını vasfeder. Gecede saçını, saçı simsiyah, yüzü güneşten güzel, Güneş yüzünü vasfeder, gecede saçlarını vasfeder. Bütün Ur'an suralarından bana Muhammed'in kokusu geliyor. Ey kurban olduğum Allah bizi Muhammedimizden ayırma ya Rabbi. Böyle gönderip gönderip okuyacağım size inşallah. Kur'an-ı Kerim'de Mevlamız ne buyurur? es bismillah. Ul in kuntum tuhibbuna Allahette tabi'un. ve ya'tizlekum dıvetun. Allahu gafur rahim. Salatullahul azim. Açın da açınlar. Kelimesiyle Cinnemize husn hatimeler Tevfik et Ya Rabbi. Ya Muhammed Allah'ımız kendi buyuruyor Ya Muhammed Söyle ki Benim tarafımdan kullarıma söyle ki Eğer siz Allah'ı seviyorsanız Bana tabi olun ki Allahu Teala dahi sizi sever Günahlarınızı mağfet eder Allahu Allah, Allah uzmuşan Mağfet ve rahmet edicidir Onlara söyle kim sana tabi olursa, benim sünnetin yolundan gelirse, senin emrini tutarsa ben onların muhabbetini kabul ederim. Eğer senin ardından gelmezler, ehli sünnet ve cemaata uymazlarsa, onlar beni sevmiş değiller. Ben onların sevgisini kabul etmiyorum diyor Allah bu ayeti celilede. Nebiler Katemi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Allah şefaatine nail etti ya Rabbi. Hazreti Muhammed tırkatın fatiası, müdüvvetin hatimesidir. hazret Muhammed disalet menşeatinin ser levhası, levh-i mahfruzun sadrı, Hepsini izah edemeyeceğim, ben okuyacağım, kafan aldığı kadar alsın. Sonra teyfinden dinle anlarsın. hazret Muhammed peşeriyetin belceği, Kurtuluş yeri, insaniyetin menşe'idir. Başlangıç yeri. Hazret-i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kemalatın meddeyi, şefkat ve faziletin meşhurudur. Hazreti Muhammed. Hace-i evveli alem, maksud-u zahhtır. Hazret-i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kudretin beyanı, fasih hikmetin kalem-i Hazreti Muhammed varlığın kalbi, cihanın cananıdır, Hazreti Muhammed. Hakkın Habibi, halkın mahbubudur. Hakkın Habibi, sevgilisi, halkın da mahbubudur. Herkesin yanında mahbubtur, sevgilidir Muhammed Aleyhisselam. hazret Muhammed, Hulu'u Ekber şemsi alzamdır. Güneşin ilk güneşten çok büyüktür yani. Hepsi ansamdır, büyük güneştir. Ziyaasıyla küfürlerine yırtan, milleti ehli iman eden, cennete girmelerine sebep olan Muhammed'dir. Hazreti Muhammed ebediliğin zineti, ahiretin meziyetidir. Ebediliğin zineti, o gelince dünya zinetlerdi, ahiretin meziyetidir. Ahir bakıtta gelenlere de meziyettir onları da süsleyen Hazreti i Muhammed'dir. hazret Muhammed, kurlara, nur, vicdanlara sürür saçandır. Hazreti Muhammed. Allah'ımız sallallahu aleyhi ve sellem. Tükenecek gibi değil, öte yanı yok. Onun vasfının öte yanı yok çünkü. E, kalemler, kalemler, bütün ağaçları kalem olsa, ağaçları kalem olsa, bütün deryalar, ırmaklar, yürek kep olsa, Yerli kavim dossa mütemadiyen de yazsalar, mütemadiyen de yazsalar Hazreti Muhammed'in vasfından bir şey yazamazlar. Hazreti Muhammed hakkı en çok bilen halidir, en çok tanıyandır. Allah'ı en çok bilen halidir, en çok tanıyandır. Hazreti Muhammed küfrü, kibri, kiran, cehli, şirki yıktırdı. <gülüyor> Hüfrü, çizdi hıramdır. Sözü getirdi, Cihdi, cahilliği, şirki, yıkandır. Hazreti Muhammed. Eli kalem tutmamış. Eline kalem almamış. Allahümme salli ala feyidine Muhammedin nebi ilhümmi Ümmi girdi, eli kalem tutmamış, ümmi olarak gelmiş, kafirler itiraz etmesinler, yazısı var, cızısı var, evvelden okurdu, bu getirdiği Kur'an, Kur'an değil, asadili evveldendir, gitsin değildir, dillerdi, Allah eline kalem almadan, eli kalem tutmamış, fakat kalemler ona muhteş olmuş, en büyük ariftir. Eri kalem tutmamış ya, fakat kalemler ona muhteş olmuş, onun kelamını yazmadan aciz kalmış, muhteş olmuş, en büyük ariftir. Bu yüzü de böyle dolu, lakin konuşamayacağım. Başka mevzulara da geçeceğim. Açılın bir aşkıla. <gülüyor> Kelimesiyle cümlemize. Ruslu hatimeler tevfik etti ya Rabbi. Tevfikine refik etti ya Rabbi. Yine iki cihan güneşini kelamlarından, bugünün müjdelerinden vereyim yine peygamberi size vasfederim. İnşallah. An Ebi Hüleyre'te radıyallahu anh kâle Rasûlullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem yakulullahu teâlâ azzebeceh Ana عند الزن عبد بي، ve أنا معه. إذا ذكرني، ve إن ذكرني في نفسه ذكاهه في نفسه، ve إن ذكرني في ملاين ذكأت في ملاين قيد منهم. ve إن تقرب إليه شبلًا تقربت إليه زراعًا، ve إن تقرب إليه زراعًا تقربت إليه باعًا. ve إن يمشي آتيته هرقلًا. Bukhari ve Hazin tefsiri 94. sahibesinde. Böyle kulaklarımızı sıkıla verelim, ne buyurduğunu iyi dinleyelim Peygamberimizin. Allah şefaatine nail etsin. Acele acele konuştuğum, mevzu elimde çok olduğundan bitireyim kardeşlerime bugün hepsini döküyüm gayreti geliyor içerime, çapı çapı konuştuğum ondan oluyor. Bunun için ağır konuşayım ey illahim. Ebi Hüleyra radıyallahu anh Efendimiz'den mermidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki cihan güneşi şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah buyuruyor ki celaletli olan aziz olan Allah buyuruyor ki ben kulumun bana olan zannındayım. Kulun bana ne zannederse ben o zandayım, evet. ey dinle. Yani bana istiğfar ettiği zaman, affımı dua ettiği zaman kabul-i ben zannettiği gibi kendisine tecelli ederim. Anlayamadım hocam. Yani kulun bana istiğfar ettiği zaman, beni Allah affeder, zannederse affederim. Yok beni affetmez ki günahım pek çok. Diyesi affetmem. Benim o hacet kapılarım bugünlerde açılmış. Yani nasıl olursa olsun Allah'la peygamberi biliyor mu? Biliyor. Nasıl günahkar olursa olsun yalnız gelsin bana. Affeder Allah'ın büyüklüğü zannettin. Paris'in tövbe olsun diyesin Ben o bunumu hiç düşünmeden affederim. Elhamdülillah yani o hakkını vermek lazım, namazlarının kaza, namaz, namazlarını kaza oruçlarının kaza etmek lazım, doğru istikamete girmek lazım. Tevbe ettin mi bir daha inen sütünü sağdın mı, yemeye sütünü girmediğin gibi o günah görmemek lazım. Allah diye, bir taraftan günah eder, bir taraftan da tevbe ederse, ya Rabbi, ben seninle evleniyorum. Haber olsun ben seni eğlenceye alıyorum diye olur. Anlayabildiğiniz değil mi? Bunun için böyle. Bana iste, dua ettiği zaman da mutlaka duamı kabul eder, bugünler kabul olmaz zamanı diye zannederse kabul dediği gibi tecelli ederim, duasını da kabul ederim. Yok benim gibi kötü insanın duası kabul olmaz ki derse kabul etme bu duayı. Yani böyle şüphe gelir de, yok canım benim duam kabul olmaz derse kabul etme. Birisi, oğlumdan tutmuşlar hızla cehenneme götürüyorlar. Bir ki giderken, böyle zannetmiyordum, öyle zannetmiyorum diyor. Meleklere sorun diyor, o oğlum ne diyor, böyle zannetmiyorum diyor ya ne dediğini bilmiyor. Sorun ne diyor, ne diyorum diyor. Allah beni cehenneme göndermez zannediyordum, şimdi cehenneme gidiyorum, elim ayağımı bağladılar, cehenneme geliyorum. Diyor Ya Rabbi, öyle mi diyor kulum? Evet, sen biliyorsun Ya Rabbi. Ben kulumun ene'inde zannı iabbu bi' Ben kulumun zannı indindeyim, çevirin Cennet-i Aleyh'e. Öyle zannediyorsa, nere imanı var, cehenneme göndermem kulumu. Zannettiği gibi tecelli ederim. Bugün müjdeler günü, azarlama günü değil, eğil dinle, eğil dinle. Bağız böyle. Bulun beni, bulun beni. Allahü Teala bana rahmet eder, kendisine giden yola muvaffaklılar, bana yardım eder diyerek yad ettiği zaman muhakkak onunla beraber bulunurum. Allah'ımız ne kadar dinliyoruz efendim? Oğlum beni allah Teala bana rahmet eder. Bugünler rahmet günü Allah'ın rahmeti, affı mağfireti gelir, gel Evet kendisine giden yola da muvaffaklılar. İnden sonra oruç bitince Allah ısmarladık cami ne demez. Camiye cemaata devam eder. Yeni Allah'ım devam ettirir inşallah bir yenilik verecek bana. Ben müstakil yoldan ayrılmayacağım diye zannediyor bana yardım eder diyor. Diyerek yad zaman muhakkak o kurulukla beraber bulunurum. Hocam daha soracağım Allah ne kimlerin münezzeh kim mal sıfatlarıyla müktasım 99 sıfatlardan benim değil mi de benimle beraber olur. Kur'an-ı Kerim'de Allah lehle ma'akum eyleme kuntun siz ni değseniz ben oradayız bunların yanınızdayız. Benim en yakın sizden daha yakın. Ve nahnu akrabu ileh <gülüyor> min habliz zeriy. damarımızdan ...sizin kalbimize daha yakınım ben diyor Allah. Bunun için beraber bulunurum kulumla. İnliyoruz efendim. Oğlum bana yalnız, ben... beni yalnız zikrederse... ...bir yere çekilmiş de beni yalnız Allah, Allah, Allah diyor. bu atlıyor Allah diyor. Allah'ı anlıyor. Ben... Beni yalnız zikrederse... Ben de onu böyle yad ederim. Ben de yalnız kendi nefsinde, yedi kudretinde bulurum, bulurum. Ne istiyorum, bulurum, rızanı istiyorum ya Rabbi. Seni zikrediyorum, razıyım, razıyım. Allah'ımız böyle buyuruyor. Hocam çok hoş şeyler varmış da ne kadar bizi sıkıştırdın o sen? Bunlar da var, onlar da var kokluluk içinde zikrederse, camiye birikmişler de hepinden Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Böyle bir kokluluk içinde beni anarlarsa, anarlarsa ben de onu daha hayırlı bir cemaat içinde anarım. Bütün 224 bin peygamberin vurgunun içinde Muarş-ı Ağuzab'ın içerisinde, yedinci kat sema, heleklerinin içerisinde ''Kulum, Yani insanlar içinde zikrettin, ben de seni anıyorum, filan kulum affettim, affettim, affettim.'' diyor. Elhamdülillah. Daha bunun diyor Peygamberimiz hadisinde. Bir cemaat bir araya gelip de Allah diye zikredip de günahla ayrıldığını bilmem, daima abd olarak ayrılırlar. Bir defa yalnız olaraktan, günahlı olaraktan kalkmadılar. Böyle Allah'ı zikretmenin için toplandılar da, bir arada Mevla'yı zikrediyorlar Allah'a. Daha bir defa bilmem ki o kullarımı affetmediğimi, bir zaman affederim Çünkü topluluk içinde beni anıyor. O zikir meclisine oturdu mu, Onların etrafına müekkel melek tayin ederim. O melekler etrafını zikreden cemaatın çevirirler. Nereden beri? Etrafından beri, arşı ı azama çıkana kadar üst üstüne kayılırlar böyle. Arşı ı ağzama temin ederler. Allah'ımız zikrinden fikrinden bizi ayırmasın. Devam ediyorum. Bulun bana ibadet ve sadaka ve her nasıl a olursa olsun istesə ibadet etsin, namaz kılsın, Kur'an okusun, ne dersin zikir etsin. Sadakayla, evutta sadaka versin. Bugünlerde elini büyük büyük açsın, Her nasıl itaatla idirse olursa olsun bir karış yaklaşırsa, bir karış benden tarafa gelirse o kahveyi gazüneyi Fena cemaatı, fena yeri bırakır da cami tarafına, ulema tarafına, ehli zikir tarafına, istimpar edenler tarafına, iyi insanlar tarafına bir karış böyle alınını atar da gelirse ben ona bir erfin yaklaşırım. Allah'a O bir karış gelirse iftar Sufrası'nda buyurdu ya çelebim, hak gelebin, bir karış yaklaştım sen de yurgulaştı yurdu o hadisin yerine konuşuyordu o. ben biliyordum onun dediğini. Açın bir aşkına. Şevvetle <tuh> ilahe illallah ve eşfettir Muhammed'in ve rasulü. Kelimesiyle cümlemize husn-ı hatimeler tevfik et ya Rabbi. Her ne zaman bana itaatı artırırsa ben de ona feyiz ve bolluğu ziyade ederim. Feyzimi ve bolluğu ziyade ederim, her ne zaman bana itaatı arttırırsa, yani bir karış yaklaşmaz da daha fazla yürür, artırırsa ben de ona feyiz ve bolluk ziyadalaştırırım. Kalbine feyiz nurları dökmeye başlarım. Daha diyor. Oğlum bana bir erşin yaklaşırsa, baya bir karışıdır. Şimdi bir erşin yürürüş, bir adım cami tarafına bir adım köybe tarafına, istiğfar tarafına, ibadet tarafına, Hicaz tarafına, zekat verme için bir fakire, böyle bir erçin yürüyecek olursa ben de ona bir kulaç yaklaşırım. Baya bir erçin yaklaşırım diyordu, şimdi bir kulaç yaklaşırım ona, böyle bir kulaç kalırım. Eğer bana yürüyerek gelirse, eğer varayım camide Muhammed aleyhissalatü vesselamın vihya-i saadeti varmış, vanz verileceğimiş, varayım gireyim diye yürüyerek giderse ben de ona boşarak gelirim. Yani rızamı kopuştururum. Yani razı olmak için ben karşılıyorum seni. Razıyım, kulum razıyım derim. Sen buraya doşa oturmuş derisin şimdi. <gülüyor> Mevmanım için oturdum. Bunlar Annenimizin geçtiği, babamızın geçtiği, kardeşimizin, hekçelerimizin geçtiği dünya bu dünya. Biz de geçeceğiz, sanatımız olsun geçeceğiz. Böyle geçmeden ibadeti Allah'ımıza koşa koşa inşallah. Onun yoluna Allah bizi boşasın, Allah bizi coştursun. Elhamdülillahi rastlul alemin, rızalillahi te'alem, hatiha. Kalemdardan Sohbetler Hacı Hasan Efendi, Kadesallahu Sirruhul Aziz Hazretlerinin kendi sesinden Gönle Şifa Sohbetleri